Allah Celle Celaluhu bir aileyi, bir topluluğu, bir klanı sevdi mi, sevmek murat etti mi? Onların arasına rift koy, şefkat koy, mülayamet kor insanlık kor anlayış kor ve rahatlık vaz eder. Ve o aile rahat yaşar. Ayşe i Sıddık'a radıyallahu anh'a öfkelendiği bir zamanda, Ya Ayşe tu Aleykü bir rıfkım fainaha la yadkhulu fi shay'in aw fainahu la yadkhulu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa shanahu ne oluyor ya ayşe sen rif'tan ayrılmamalısın rifk öyle bir şeydir ki neyin içine girerse onu sütler zinetlendirir debdebiye kavuşturur ve bir şey ki rif'tan mahrumdur o her şeyden mahrumdur çirkinliğe maruz kalmıştır Rivk Ratu'l Akramın sıfatıdır, kin şeytanın sıfatıdır. Rabbimiz Rafik'tir, Hazreti Muhammed de Rafik'tim, Seyyidine Hazreti Mesih de Rafik'tim. Gazap şeytanın sıfatıdır, kin da şeytanın sıfatıdır. Binan alı herkes sıfatlarıyla. Kimin sıfatını taşıyorsa er geç ona ulaşacak ona varacaktır. İnsan sevdiğiyle beraber olacaktır sıfatlarını yaşadığıyla beraber olacaktır. Sin ve nefretle yıkılmış bir gönle sahip olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Binlerce daha idare edici, yıkıp dökücü hadiseden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hicret-i seniyenin sekizinci senesi Mekke-i Mükerreme'ye istikameten azmirah ediyordu.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 Belki Mekke'de sevinç içindeydim. Aradan yıllar geçmiştim. Mekke bir zamanlar Peygamberine kavuşmuştum. Hz. İbrahim'den sonra ona ait bütün şairin köhneleşmesi, fersudeleşmesi, ilahi bütün şairin altının üstüne gelmesi karşısında, yerin göbeği Mekke mahsun idim. Kendisine Abu Kubeys tepesine yakın bir yerden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 La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, El-Ka'betü Beytullah, Hakikatına karşı haince ve kin içinde karşı koymalar olmuştum. Şeytanın adamları, şeytanın askerleri ve şeytanın aveneleri, kinin topluluğu, nefretin topluluğu, rafik ve şefik olan, rıfkın ve şefkatin insanı Hazreti Muhammed'e karşı çıkıyordum yedi sekiz sene on sene Mekke'nin sağında solunda yine Mekke'nin boynuna beklediği gerdanlığı takamamıştım buna muvaffak olamamıştım İçinde ve sırtındaki putları atamamıştım orayı pisliklerden temizleme imkanı doğmamıştım yerin göbeğini yerin en azizi terk edip giderken Kabe bir kere daha siyah örtülerine bürünmüştü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 Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti büyük görünmektir. Kim aşağı aşağılık mahluk ise o büyük görünecektir. Kim de yüce ise başı bulutlar kadar, o da küçük göründükçe küçük görünecektir. Ve büyük kadın Aişe-i bakın. Kabe'den içeriye girerken, harem üdutlarından içeriye girerken bir merkubun sırtındaydım. Öylesine hicab içindeydi ki devenin veya hutta merkebin sırtındaki eyerin kaşını andı değecek gibi iki müblümdü Resul Ekrem. Hicabım sana sığınırım. Senin beytinin bulunduğu yere gururla girmeden sana işte bu tavır ve davranış bunu ifade ediyordum Nasara habde. Wa hada Kuluna yardım ettim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 ellerini kapının sövelerine koydu ve müşriklere şöyle sesleniyordu. Ma ta ve ma Ne diyorsunuz ve benim için ne düşünüyorsunuz? Hepsi Hazreti Ali'den öğrenmişlerdim. Akun <gülüyor> kerimun ve ammin Sen kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşimizin oğlu, amcamızın oğlusun. Sen şerefli bir insansın. Senin şerefine karşı biz nasılza ne becer şeyler yaptık ama sultana sultanlık nitekim geda ya da gedalık gelir diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiniz hepiniz serbestsiniz. La tasrir aleykumul yevm. Bugün benden tevbih yoktur. kimseyi kınama yoktur. Günahını yüzüne vurma yoktur. İnsanı eleştirme ve diştirme yoktur diyordum. Bu ne müthiş bir af ilanıydı, bu ne müthiş bir şefkattı, bu nasıl bir rifti? Öyle bir rift idi ki, bu şefkat bu re'fet atmosferi genişledikçe bu atmosferin içine giren herkes bundan müteessil huzuru risalet penahiye koşuyor. Mekke fethedileceğine ana kadar dahi kılıcını elinden bırakmayan ikrime gibi kimseler koşuyor,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 Kalbi imanla dolu hanımı yaya Yemen'e kadar gitmiştim. Kocasını ikna etmiştim. Gel şu merhametkâniyem, şu af perverede halalet etsin. Gel Hazreti Muhammed'e tahalet et. Gel şu şûreûfur rahîmeten de kovanı bir saldırı ver demiştim. İklime diyor ki ben de geldim. Hanım beni ikna etti geldim. Huzur-u risalet geldim ama o da tıkaya kadar ona karşı yaptığım şeyler sadece jürümden ibaretti. Başımı kaldırıp da yüzüne bakamadım. Hanımıma işaret ederek dedim ki ya Resulallah, senin kereminden bahsederek bu hanım geldi dedi ki beni de affetmişsin. Yani benim gibisi de affedilir miyim? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dolu dolu yağmur taneleri gibiyim. Hani dolu bir buluttan dökülen yağmur taneleri gibiyim. Orada dökülürken, ''Evet, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah'' diyen herkes affedilmiştir diyordum. Ve ikrime başka bir ikrime oluyordum. Bu atmosferin içine giren, onda eriyen, bir hüviyyet kazanan bu müsamaha ahlakının tesiriyle yüzlerce ve binlerce Bunlar öylesine samimiyetle bu davaya dehalet ediyorlardı ki, daha fahri kainat efendimizin vefat etmesinden 2-3 sene geçmemişti ki iklime yer mutta altında öyle bir bayrağın altında savaşırken Ye Muhammed'e daimi kahramanlığı göstermiştim. O büyük soylu Haşimiye veya Kureyşiye yakışır adilem. Bedrin sabahına seslenmiş, Uğud'un sabahına seslenmiş, Hudeybiye sabahına seslenmiş. Resulullah'ın bayrağını düşürmeyelim demişti. Resul-ü Ekrem'in bayrağı yere düşmemişti. İkreme'nin kolu kanadı kırılmıştı. Bacakları kesilmişti. Onu tanınmaz halde bulmuşlardı ama Muhammedur Resulullah yere düşmemişti. İşte Resul-ü Ekrem'in rifkûrafatiyim. İşte şefkat ve insaniyetiyim. Böylesine en katı buzdan dağları dahi eritiyor. Onlara kendisi nesinde yer veriyorum. Kin ve nefrete gelince o ancak şeytanın yaptığını yapıyorum. O insanlarda katılık meydana getiriyorum. O insanları kaçırıyorum. O insanların küfür ve küfranına, dalalet ve tuya'nına sebebiyet veriyorum. Muhammedi bir cemaate tekrar sesleniyorum. Siz insanlığın gönlüne ancak Kur'an'ınızla girebileceksiniz. Müsamahâ ahlak atmosferinizde katı insanları eritebileceksiniz. Buzdan dağlar sizin şefkatiniz karşısında eriyecek. İnsanlığınız karşısında eriyecek. Ve kinden uzaklaştığınız nisbette Allah'a ve Allah'ın resuluna yaklaşmış olacaksınız. Allah'ın yardımı ve nusreti sizinle beraber olsun. Rabbim bu Necip milleti rüfku fethi içinde payidar eylesin. Çin nifak ve şikakı kalbimizden kal eylesin, nez eylesin ve bizi onunla tezgim buyursun. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَا الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ الْنِظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامُ وَاِذَا كُلِعَ الْقُرْآنُ